İyi ve güzel olan şeylerde ve yolunuzu Allah'ın Kitabı ile bulmada yardımlaşın. 5. Maide 2. İçinizde iyi ve yararlı olana davet eden, doğru olana emreden bir topluluk çıksın. 3. Ali İmran 104. Hadis 175.